1589 numaralı konu. Hubeyb bin Mesleme ile Numan bin Mukarri'nin savaştan önce dua etmeleri. Hubeyb bin Mesleme Tülfiri duası makbul bir kimseydi. Bir keresinde o bir ordunun başına getirilerek Rum memleketine gönderildi. Rum ordusuyla karşılaştıklarında Hubeyb Müslümanlara "Ben Hazreti Peygamber'in bir cemaat bir araya gelerek içlerinden bazıları dua eder, diğerleri de amin derse Allah Teala dualarını kabul eder." buyurduğunu işittim dedi. Sonra da Allah'a hamd hüsenalır ederek şöyle dua etti, Rabbimiz, kanlarımızı koru ve bize şehit sevabı ver, onlar bu durumdayken düşman kumandanı gelerek Ubey bin çadırına girdi.